Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün konuğumuz Eray Ak. Hoş geldin Eray. Merhabalar, hoş bulduk, sağ olun. Ee, Eray'la e, bugün e, kendisi, biliyor, belki biliyorsunuzdur, e, uzun yıllardır Cumhuriyet Kitap Eki'nde çalışıyor. E, editör olarak uzun yıllardır orada. E, bugün günümüz edebiyatında işte... E, Kitap eklerinin durumunu, kitap eklerinin ne gibi bir e, rol oynadığını konuşacağız. Cumhuriyet Kitap Eki kaç yıldır çıkıyor? E, 26 yani. yıldır yayın hayatında. E, 1992'den beri. Hı hı. E, edebiyat dünyasında ve kitapların dünyasında da, e, tartışmasız, e, gelişmesinde tartışmasız bir yer olduğu açık... Ee, i̇lk mi Eray? İlk, ilk kitap eki. Fakat e, şundan bahsetmek gerekir belki de e, rol almak gibi olmasın ama Cumhuriyet Kitap Eki'nin doğuran sebeplerden bahsetmek gerekir belki de. Yani Hı -hı. bunu Çünkü ta şeye kadar uzar bu. 1980 askeri darbesine kadar uzar bu. E, biliyorsunuz o karanlık ortamda, o, o baskıcı ortamda. E, kitapların yakıldığı bir ortamda. insanların evlerinden kitapları atmak zorunda kaldığı bir ortamda. Ee, ...kitaba duyulan bir açlık, bir özlemin e, belki de yansıması Cumhuriyet Kitap. E, tam o dönemlerden çıkışta, e, 1992'de geliyor çünkü ve e, geldiği andan itibaren de e, okuyucu sayısı e, sabit kalan, hı hı. E, hala e, takip edilen, her perşembe e, alınan... Yani aynı ilgi hep gördü aynı diyorsun. ilgi yani dönem dönem tabii ki düşüşler falan oluyor o başka bir şey fakat Hı -hı. bir şekilde hep gündemin merkezindeydi edebiyatın merkezindeydi edebiyatın içindeydi edebiyat odaklıydı Cumhuriyet kitabı kitap ekine önemli yapan da sanıyorum bu. Peki bir de tabii ki şey Hı -hı. özür diliyorum. Ee, Turhan Güney yönetimde 26 yıldır, altı ee, aydır kendisi aramızda değil. Evet. Biz vekaleten arkadaşlarımızla beraber dilek akıskıla Ali bulunmaz ve ben e bir şekilde devam ettiriyoruz. Ee, biraz şeyden bahsedeyim istersem. Ee, yani bir kitap ekinin e edebiyatın nabzını tutmakta nasıl bir işlevi var? Yani gerekli mi mesela? <gülüyor> yani bir biliyorsun edebiyat dergileri var. Bir Hı -hı. de artık yani başka gazetelerin de kitap ekleri Hı -hı. var. Oldukça yaygınlaşmış Hı -hı. durumda. Yani biz kitap ile şeyi nasıl ayırt edebiliriz? İkisinin e, yani edebiyat dergisinin... Edebiyat dergisini. Yani iş nasıl farklılık var? Yani aynı işlevi görürler mi ya da? Ya işlev açısından... E, yani şöyle düşünmek gerekiyor bence. E, bir geminin iki farklı yolcusu. Edebiyat gemisinin iki farklı yolcusu. Kitap eki ve edebiyat dergileri. Kitap ekleri ve edebiyat dergileri. Az önce e, kitap ekinin e, çıkış aşamasında nasıl bir ihtiyaçtan doğarak çıktığını anlatmıştım. E, bu ihtiyacın sonucu da 26 yıldır devam ediyor zaten. Hani bir gereklilik arz ediyor tabii ki bu konuda. E, nasıl bir işlev sağladığı konu noktasında ise şunu söyleyebilirim. E, kitap eklerinin görevi e, bir şekilde e, binlerce kitabın basıldığı bir ortamda Evet. Ee, okura kitap rafları arasında kaybolmaktansa bir şekilde ellerinde e, kitapçıya gittiğinde onlara yardımcı olabilecek bir rehber sunmak. Edebiyat dergilerine geldiğimizde ise edebiyat dergileri e, ilk çıktığından bu yana bir şekilde edebiyatın nabzının attığı yerler di diyorum. Di diyorum çünkü bugünkü işlevleri konusunda e, hala soru işaretleri mevcut. Yani hı hı. bugünkü işlevirlik konusunda e, soru işaretleri mevcut. Çünkü eski e, edebiyat dergilerini düşündüğümüzde bir okul görevi de üstleniyorlardı. E, bir eğitim yuvası gibiydi. Şimdi e, bu işlevlerini hala sürdürüyor mu? Veya sürdürmesi mi gerekiyor? Bence soru bu olmalı. Sürdürmesi mi gerekiyor? E, yani bu belki tartışma konusu olabilir. Fakat kitap eklerine geldiğimizde e, kitap ekleri hala e, bir şekilde okuyucuya cevap verdiği için hala varlıklarını sürdürebiliyorlar. ...ve bir şekilde e, okura yine cevap verdikleri için ve belki de e, edebiyat dünyası dediğimizde sadece e, edebiyatın konuşulduğu bir dünyadan da bahsetmiyoruz artık. İşin içine yayın evlerin reklam stratejilerinden tutun da e, okurun satış amaçlı e, billboardlarına kadar e, uzanan geniş bir sektörden de bahsediyoruz. Aynı şekilde kitap ekleri bu sektörü de e, cevap verdiğinden hala varlığını sürdürebiliyor. Evet, bu aslında çok doğru bir yere girdin. yani bir sektör sonuçta Hı -hı. yayıncılık, <gülüyor> pazarlamayı ve satışı da beraberinde getiren bir Hı -hı. sektör. Dolayısıyla kitap ekleri de hep günceli takip etmek zorunda. Mecburlar, evet, yani belki şey kitap ekleri ve edebiyat dergilerinin ayrıldığı en önemli noktalardan biri de e, bu olabilir. Yani sonuçta 10 yıl önce çıkmış bir şey, belki sizde de vardı eskiden, sahaftan diye bir köşe olursa ancak... Değil mi? İlgi görebilir. ya da o... kitap evet. kitabında bu sahaptan köşesi var. Ee, e, yani ancak başı... o şekilde var olabiliyor değil mi? Yani bir köşe adı altında. Yani güncel olmayanın. Yani şöyle bir şey. E, az önce sektörden bahsettikleri bu sektör üretmeye devam ediyor. Evet. Üretmeye devam ediyor. Yani Cumhuriyet kitap ekinin haftalık yayınlanma e, sebebi de bu. Yani aylık e, bir kitap ekinde e, o sektörün nabzını tutmak pek mümkün olmuyor. Çünkü... Her geçen gün yeni bir kitap geliyor. Her geçen gün üzerine koyarak ilerliyor. Ha nitelik tartışması burada başka bir şey. Nitelik tartışması ayrı yapılabilir. Fakat e, nicelik olarak ilerlediği sürece e, biz de bu niceliğe bir şekilde e, bu niceliğin içinden niteliği çekmek amacımız. Ve e, 26 yıldır da Turan Günay bunu yaptı. Biz de uzun süredir onun öğrettiği şekilde bunu yapmaya çalışıyoruz. Peki şunu söyleyeyim. Mesela sektörde e, bir kitap ekinin satışlara katkısı Var mı sence? Yani bu yani bir kitap ekinde yer almak <gülüyor> bir yazar <gülüyor> için ya da bir e, ne diyeyim kitap için şey <gülüyor> etkileyen bir şey mi? Satışı etkileyen bir şey ve e, yani yine yayın evleri bağlamında düşündüğüm zaman... ...şimdi e, kısıtlı bütçelerle yani ne kadar Türkiye'nin en büyük yayın evinden bahsettiğiniz, bahsetseniz bile... E, Avrupa ölçeklerinde, Amerika ölçeklerinde baktığımız zaman... Ee, bir anlamda ne kadar küçük sularda yüzdüğümüzü görüyoruz. Yani e, maddi anlamda e, çok büyük e, paralardan bahsedemeyiz yayın evleri açısından da. Yayın evleri kalkıp e, bir kitap ekine e, ilan verebiliyorsa e, ilan veriyorsa bu dar bütçelerine rağmen bu bir karşılık aldıklarını gösterir ki e, Hı -hı. bu önemli bir şey. Ayrıca e, şöyle bir yanında var e, kitap ekleminde önemli insanlar yazıyor, önemli isimler yazıyor. Edebiyat dünyasının önemli e, isimleri kalem kaleme oynatıyor. Yani Öyle bu önemli yani. değil mi? Sonuçta Tabii bir ki kitap önemli. ekinde ki şey yani yazacak olan kişinin yani hı. ya da işte Cumhuriyet kitabının e, köşesi olan yazarları var hı hı, mesela. Hı. Yani o yazarların orada olması ayrıca bir nitelik kazandırıyor. Tabii ki nitelik yani. kazandırıyor. Yani e, Metin Osman Kafoğlu, Bülken'in, Enis Batur'un Sadık Aslankara'nın e, herhangi bir genç yazarın veya bir yazarın kitabından bahsetmesi. E, ya Selçuk Altun'un da var. Selçuk Altun'un da aynı şekilde herhangi bir genç yazarın veya bir yazarın kitabından bahsetmesi. Hem onlar için önemli hem de bu usta yazarların e, takipçileri e, e, açısından da önemli. Yani hani salık verdiği bir kitabı peşine düşüp okuma e, anlamında e, ciddi bir etkileşimin olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ve bu hala devam ediyor. İşin içinde sosyal medyadan... Ee, televizyona kadar pek çok e, unsur girmesine rağmen e, kağıdın bu anlamda e, ve derginin bu anlamda önemli bir yerde düş durduğunu düşünüyorum. Yani işlevi devam ediyor. Evet, peki, evet. peki biraz şeyden bahsedelim. Bu e, köşeleri olan yazarların hı hı. E, yani kitap seçimleri hı hı. bu nasıl hı hı. oluyor? Yani bu konuda sizin bir kur kurulunuz mu var? Yoksa onlara işte şu kita o kitapları tavsiye eden Birileri var mı? O, bu nasıl belirleniyor? Hı hı hı. Yani bu sizin kendi içinizde bir mekanizma evet, var mı? Evet. Bu mekanizma nasıl işliyor? Bunu sormanız çok iyi oldu. Yani daha, yani bu, bu konu hakkında çok soru alıyoruz açıkçası. Yani insanların kafasında şöyle bir algı var. Daha doğrusu bu oluşmuş bir algı. Yani dışarıdan veya yani başka yerlerden gördükleri muameleyle insanlar şöyle düşünüyor şey e, dergiye para veriyoruz. Dergi bizim kitabımız yayınlıyor. Ya böyle bir şey yok tabii ki yok. Hani e, Turhan Güney derginin daha ilk başlarında e, çıkış yıllarında 90'lar sürecinde e, oluşturduğu bir e, yayın kurulu vardı. Bu yayın kurulunda da çok değerli isimler var. E, Cevat Çapan'dan Mehmet Fuata kadar uzanan değerli isimler var. Aynı şekilde Fetih Ağacı. E, fakat bu e, yayın kurulu. ...diyebileceğim oluşum... ...daha sonrasında taşınmıyor... ...daha dar bir çevrede devam ediyor... ...bugün ise... ...yazarlara ulaştırma falan anlamında... ...burada yayın evleri... ...ve yazarların kendileri... ...önemli nokta duruyorlar... ...yayın evleri çıkan kitaplarını yazarlara ya da bize ulaştırıyor... ...biz içerisinden... ...yani Türkiye'nin Türkiye'de pek çok yayın evi var... ...hemen hepsinden de... ...kitaplar gelir... Biz bu yayın evinden gelen kitapları bir şekilde süzgeçten geçirip yazarlarımız yollarız. Ya da yazarlarımız bize önerilerde bulunur. Ben de şunu okudum. Benim de gözüme şu şarttı gibi. Bir şekilde ortak karara bağlanıp gelecek haftanın veya derginin o haftaki planını çatar yolumuza devam ederiz. Evet şimdi bir ara verelim. Hı hı. Ne çalalım arabada? Arada. Evet, ne istersin? Ben kendimi gülün dibinde buldum Çalsın. Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün konuğumuz Eray Ak. Eray Ak'la Cumhuriyet Kitap Eki'ni konuşuyoruz bugün. Şimdi daha çok e, yani bu sektör meselesine değindik, kitapların nasıl seçildiğine değindik ama e, sadece yani sonuçta sizin dergide... E, Yaptığın şeylerden bir tanesi ya yani daha doğrusu bütün kitap eklerinde olan şeylerden birisi bir tanıtım yazısı hı hı, yazılmasının hı. Hı hı. beklenmesi hı hı. yani okur bu e, aslında bir nevi şey gibi reklam gibi kitabın reklamının ya daha detaylanmış şey, şekilde ee, daha reklamın hı. şey şekli ne diyeyim profesyonel hale dönüştürülmüş hı hı. kitabın biraz içeriğinden biraz da öneminden bahseden bir şey. Hı hı. Şimdi bu tanıtım söz konusu olduğunda da... Hı -hı. E, ...işte sen ilk bölümde şey dedin... ...yazarlar kendileri de seçebiliyorlar... ...biz kendimiz de onlara... ...önerebiliyoruz... önerebiliyoruz. ...ama mesela şeyi... Ön, yani, ...göz önünde bulunduruyor musunuz... ...bu tanıtımlarda yani, yani... ...x yayın evi üst üste çok tanıtıldı... Hı -hı. ...hani bu olmasın... ...ya da daha küçük, daha butik yayın evlerini... ...şeye koymak... Tabii ...biraz ki, daha öne ki. koymak... ...özellikle e, gözettiğimiz durumlardan biri... E, yani bir yayın evine yüklenme, ee, hani, ilan geliyor. Yani şu algıyı oluşturmaktan hep kaçındık yani. Ee, bak ilanını almış yazısını yazıyor falan gibi. O algıyı oluşturmaktan hep kaçtık, kaçındık. Ee, Neden de az önce bahsettiğim e, niteliği korumaktan korumak yani tı e, demeye gerek yok. Hala amacımız öyle. Özellikle şey e, bahsettiğiniz butik küçük yayın evleri e, özelinden gidersek. Az önce de bahsettiğim gibi... ...zaten büyük yayın evlerinin bile... ...belli maddi güçlükler içerisinde olduğunu... ...biliyorken küçük yayın evlerinden... ...ilan beklemek... ...zaten... Hani ...öyle beklentiyle yola çıkmıyorsunuz. Yani amacımız her zaman şey oldu. İyi kitabı ön plan çıkarmak oldu. Bir şekilde... ...şimdi... ...dinleyenler belki... De, ...dinleyenlerin arasından belki de şunu diyenler çıkacaktır. işte. ...şu kitap vardı, atlandı yani... ...olabilir ama yani... ...çok normal bir süreçten bahsediyorum, çok doğal bir süreçten bahsediyorum... ...çünkü e, bir seçki sunuyorsunuz okura... ...yani tüm kitaplarını içine alan bir ek... E, ...vermeniz gibi bir durum söz konusu değil... ...yani e, ne kağıt yeter, ne başka bir şey yeter... Yani aslında biraz sormak istediğim şöyle bir şey, hani butik yayın evlerini gözetliyor musunuz? Tabii ki tabii, yani, tabii ki. Yani bir tabii. sonuçta evet. ya iyi takipçilerimiz aslında bunun e, yanıtını kendileri de verebilirler. Ha, bu, sadece butik yayın evlerinin değil, e, yazarların e, kendi imkanlarıyla bastırdığı kitapları da gözetiyoruz. gözetliyoruz. Yani bu sonuçta peki bir de senin kişisel görüşünü söyleyeyim. Bu tabii. olması gereken bir şey mi? Olması gereken bir, bir şey. Bir kitap ekinde o dengeyi ve hani öteki e, ...iyi olanı öne çıkarmakta mutlaka izlenmesi gereken bir strateji mi? Stratejiden öte, e, şunu bunu şöyle yanıtlayabilirim. E, stratejiden öte bu bir e, gereklilik olduğunu düşünüyorum. Hani çünkü e, şimdi yayın evleri e, kendi yani her insanın, her yazarın kendi üslubu olduğu gibi yayın evlerinin de kendi üslupları vardır ve kendi müşterbince kitaplar basarlar. Siz yayın ve çeşitliliğini sağladığınız zaman dergide veya ekte aynı şekilde bu üslup genişliğini de sağlamış oluyorsunuz zaten halihazırda. Yani sonuçta kitap ekini alanlar sadece yani bir kısmı sadece edebiyat için almıyor veya ne bileyim sadece romanlar için almıyor, sadece toplum bilim kitapları için almıyor... Bir şekilde türler ve o yayın evi skalasının genişliğini sağladığınız zaman e, o, o çerçevenin genişliğini de e, sağlamış oluyorsunuz. Ee, o yüzden de, özellikle dikkat etmeye çalıştığım şey bu. Bir şey daha soracağım. bu Sanırım şey önemli bir şey. Bu kitap eklerinde kapak meselesi. Hı hı, hı hı. Orada da yani seni de tanıdığın biliyorsun işte Yıldırım Hoca'yla da konuşmuştuk. Hı hı. Niye sosyologlar kapak olmuyor evet, Cumhuriyet evet. Kitabı. <gülüyor> ben Niye de, onun Hocayı, de... <gülüyor> iyi takip edin hocam demiştim. <gülüyor> yani tabii bu işin şey boyutu da ya yani mesela hep yazarlar ve şairler mi olmalı? Ya da yok, oran yok, yok. şey mi? Bu da mesela gözetilen bir şey mi sizin açınızdan? Tabii ki tabii ki. Yani hani Ekin, Cumhuriyet Kitap Eke'nin düzenli takipçileri görecektir ki... E... ...yani edebiyat merkezli... ...edebiyat odaklı bir ek olmasına karşın... E... ...yani kitabın her türünü barındıran... ...yani amaç iyi kitap olduktan sonra... ...yani çizgi roman da olabilir... ...ve yani ne bileyim... ...iyi bir... ...popüler bilim kitabı da olabilir... ...yani maksat hmm. tırnak içine girecek... ...o iyi kitap... ...yani hmm. bizim burada açtığımız bir tırnak aslında... ...koca kitap boyunca... ...yığılan cümleler arasında... Biz bir tırna kaçıyoruz, bir tırna kaçıyoruz. O, o tırna içinde de iyi kitaplar doldurmaya çalışıyoruz. O iyi kitaplar e, arasında da e, pek çok türü dağıtmaya çalışıyoruz. Ama yine de tabii sektörün büyük bir kesimini yani roman ve hikaye, hatta şiir bile gerçekten o kadar büyük bir payı kaplamadığı için ister istemez yani üretim olarak da bunlar çok olduğundan diğerlerine oranla daha ön plana geçiyorsunuz. Biz bir şekilde şeyin yüzüyüz... nasıl diyeyim sektörün hı. yüzüyüz... yüz. Yayın, evleriyle, e, fuarla, ...yayın evleri yöneticileriyle bazen fuarda karşılaşırız, konuşuruz falan filan. E, nasıl gidiyor dediklerinde, sizin nasıl gidiyorsa bizim de öyle gidiyor derim. Yani çünkü hak öyledir. Onlar ne e, veriyorsa bizim elimize, biz o malzemeden çıkarıp... ...veya biz o malzemeden, malzemeden arıtıp, e, seçip okurunun önüne e, bir şey koyabiliyoruz. O yüzden yayın evleri iyi olduğu sürece biz de iyiyiz diyebilirim. Hmm. Ama işte bu... Ama dediğiniz gibi He. hani roman odaklı diyorsunuz. Evet çünkü bugünün... Sat, onun üretimi fazla. Çünkü. Bugünün lokomotifi edebiyat açısından lokomotifi roman. Ha, yani 1950'lere 1960'lara döndüğümüzde şiir kitaplarını, şairlerin inanılmaz revaçlı olduğunu görüyorsunuz. Çünkü o zaman da... Onun e, üretimi de o. O zamanın üretimi o ve e, siyasi e, odaklar da şairleriyle anılıyor. Mesela Nazım Hikmet ve Necip Fazlı'da... Yoksayabilir miyiz? Yahya Yakemali e, fikirlerinden dolayı yoksayabilir miyiz? Yani hani bunun gibi şeyler aslında biz e, biz yönlendiren e, yayın evlerinin ve sektörün veya edebiyat dünyasının ta kendisi, kitap dünyasının ta kendisi. Yani evet üretimden bağımsız olamıyor sonuçta. <gülüyor> Mecburiyet. Üretimle birlikte gitmek mecburuz zorunda. çünkü bunun için varız yani hani o üretimin içinden e, bir şeyler seçip okurlar önüne koyduğumuz için. Varız. Bir de en son şeyi sorayım. Yani internete rağmen Hı -hı. kitap eklerinin işte ilk bölümde de söylediğin varlığının önemli olduğunu ve da hala basılı olan şeyi önemsediğini. Mesela bu daha ne kadar devam edecek sence? Yani Onu... bu, bu çok zor bir soru açıkçası. Ee, ama şöyle de bir şey söyleyebilirim. Evet pek çok gelişme yaşanıyor. Pek çok şeye ayak uydurmaya çalışıyoruz biz de. E, e, fakat e, bu yenilikler içinde... E, basılı malzeme hala e, Basılı malzeme hala bir şekilde... E, karşılığını kendi, buluyor. Karşılığını buluyor yani. E, kitapta da yaşadık bunu aynı şeyi. Hani e-kitaplar e çıktı. Ama zaten bu piyasayı siz... ne kadar etkiledi? Veya yani edebiyat dünyasının kitapları ne kadar etkiledi? Kitaplar hala basılmaya devam ediyor bir şekilde. Bir de zaten yayınlandıktan sonra internet sayfasında da yayınlanıyor. Yazılar. Orada şöyle bir şey yapmaya çalışıyoruz ee, yine okuru kağıda yönlendirmek istiyoruz açıkçası Anladım. internet okurunun özelliğiyle e, kağıt okurunun özellikleri de farklı gerçekten e, internete, e, internet sayfasını Cumhuriyet Komiteleri'ye koyduğumuz yaz, yazılar e, derginin içinden seçme yazılar Seçmek. derginin tamamını oluşturmuyor. Evet Eray çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Ee, burada için. E, bugün Eray Ak'la kitap ve e, kitap eklerinin edebiyat üzerindeki etkisini konuştuk. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.